Hacı yok, ister padişah, ister da, ister fakir, ister zengin, ister sıhhatlı, ister hasta, ister mümin, ister kafir. Hepsi o yolun yolcusu gitmekte. Fakat bir yere kadar gidilecek, oradan yol ayrılacaktır. Birisi ariflerin, aşıkların, Allah'ın sevgililerin zümresi, birisi de hakkan bayid olan güruhtur. Üçüncü bir makam yoktur. Bunu haber veren de iki cihan serveri, Mahbubuki Rüya Muhammed Mustafa'dır. Ruhum yedi kudretin olan Allah'a kısım ederim ki bu alemden sonra bir aleme varacaksınız. O da iki mekan vardır. İki mekan vardır. Birisi Hakk'ın rızası, biri Hakk'ın gadabıdır. Biri budiyet, Allah'tan uzak olmak, biri Allah'a kuruliyet. Dünyada bunun misali vardır. Cehennemin misali dünyada cehildir. Dünyada bir adam cahil mi? O adam yaşandıkça hiç olur. Cehil'in manası da hakkı bilmemektir. Allah'ı tanımamaktır. Allah'a secde kılmamaktır. Yoksa hayvanlar da ozu kitabı okusa, hümle Tevratu sünbelen yahmili Allah Kur'an'da hahamları öyle teşbih ediyor. Eşeğin sundaki kitabın eşeğinin faydası olur. Okunmuş, amil olmamış, anlamamış, anlamış yapmamış, tahrif etmiş o cahil o işte. Belki hayvana faydası yoktur, ağlığı vardır ama insan için mesuliyeti vardır. Cahil, hakkı bilmeyendir. Allah'ı bilmeyen gönül bu alemde cehenneme girmiş olur. Allahsız, imansız bir gönül, muhabbetsiz, mevettesiz bir gönül, bir kalp bu alemde cehenneme giriş gibidir. İlim Allah'ın sıfatıdır. Geçen hafta söylemiştik. Rabbül Alemini bilmek ilmin büyüğüdür. Bilmekle kalmayacaksın. Allah neyle bilinir bilir misin? Hakkı çağıra çağıra hak sana kendisini öğretecektir. Allah Allah ile bilinir. Allah Celle Celalü Hazretleri Allah ile bilinir. Bu idrak ile bu terazi o çekemez. Ancak sen Kudetullah'a bakacaksın. Kudetullah ile hakkı bulabilirsin. Veyahut bir eşyada evvela hakkı görür sonra eşyaya varırsın. Veya o eşyadan hakkı gidersin. Biri onun yokuştan aşağı inmek, biri yokuşu çıkmak gibidir. Hangi şey istidadın varsa öyle gör. Ama hakkı gör burada. Burada görmezsen bulmazsan, orada bulamazsın da göremezsin ahlet aliminde. <gülüyor> burada ama olanlar orada ama olurlar. Yani burada amadan müradın, baş gözü kör olma kör olmuş manasına değil. Hakkı görmeyen demek, hakkı bilmeyen demek, hakkı bulmayan, Allah önünde secde kılmayan demek.